Bazen insan sinirleniyor böyle birden hop yerinden böyle kalkıyor. Yani bir şey saplanmış gibi bir yerine iğne batırılmış gibi hop kalkıyor hop ötekisinin yakasına yapışıyor falan. Zor ayırıyorlar. Neden? İşte nefsi. Birisinin burada damarı kabarıyor ötekisinin buralardan damarı kabarıyor. Yüzleri kıpkırmızı olmuş yumruklar sıkılmış işte nefisleri adam akıllı kabarmış. Hadi bakalım laf dinletebilirsen dinlet. nefis Nefis yani dizginleri ele geçirmiş bu adamları oynatıyor yani demek. İşte bunları yenebilmek dervişlik. Şey. Onun için eyvallah de diyor. Gözü yumuk. Biliyor her şeyi. Sabır ediyor. demiyor filan. Ha bu bunun içinde fırtına yok mu? Var ama yeniyor. Yutmasını biliyor. Senin anladığın şeyler bu anlamaz mı? Anlar. Sevilmeyi istemez mi? Alkışlanmayı istemez mi? Beğenilmeyi istemez mi? Herkes ister beğenilmeyi. Herkes ister ama bu bu aksine. O ne derse aksini yapıyor. Rivayet edilir ki, Musa Aleyhisselam birisine dini tebliğ etmiş, hak yolu, imana gel diye teklif etmiş. Demiş ki ya Musa, sana yarın cevap vereceğim. Ben. Bekle demiş, yarın cevap vereceğim. Ertesi gün gelmiş, tamam demiş, senin dediklerini kabul ediyorum. Sana tabi oluyorum. Girmiş hak yola, dine gelmiş, yani imana gelmiş. Demiş ki niye bekledin? Ben demiş, eskiden beri kendi nefsimle mücadele içindeyim. O ne derse onun aksini yaparım. Akşam demiş onu kolladım, fikrini anlamak için. Senin çağırdığın yola hiç gelmek istemiyordu. Dine girmek hiç istemiyordu. Anladım ki senin çağırdığın yol doğrudur bu çünkü hep, hep nefseyle emmaretin bir su. Hep kötülüğü emreder insanın içindeki nefis. Anladım ki senin yolun doğru ondan ona muhalefet ederek senin yoluna geldim diyor. ...bu şuuru kazanabilmemiz lazım... ...tabii bu zor bir şey... ...kolay bir şey değil... ...belki bu benim söylediğim sözleri... ...sizin bu dinlediğiniz sözleri... ...genel müdürler, bakanlar, milletvekilleri bilmiyor... ...yani böyle bir olaydan... ...böyle bir meseleden... ...içlerinde böyle bir şey olduğundan... ...haberdar değiller ve kendilerinin kontrol... ...ihtiyacını, lüzumunu duymuyorlar... ...birçok kimse... ...neden? Bu bir nefis terbiyesi diye bir iş vardı... Eskiler bunu yapıyorlardı. Nerede yapıyorlardı? Tekkelerde yapıyorlardı. Bu tekkeler mektep idi. Neyin mektebiydi? Nefsi terbiye etmenin mektebi. Bu içerideki nefis innen nefsele emmaretin suyu. Nefsi emmare derler bu nefse. Bu nefsi emmareyi ele alıyorlardı bu mekteplerde. Burası bir mektep sınıfları var. Başkanında müdür bey var. Efendim filan. Bu nefsi emmareyi emmarelikten vazgeçiriyorlardı. Nefsi emmare oluyordu. Nefsi levvâme. Nefsil levame ne demek? Kendisini çok kınayan nefis demek. Çok kınıyor, levmetmek, kınamak demek. Yani laim demiyor. Mesela Müslüman'ın bir vasfı nedir? Velaya kalpona levmete laim. Müslümanlar kınayanın kınamasına korkmaz. Ne derse desin yapması gereken işi yapar. Laim demiyor. Nefsi laime demiyor. Levvame diyor. Yani mübareh şigası emmare gibi, amir değil, emmare dediği gibi levvame. Bu sefer nefsini çok verim diyor. Şimdi sabah akşam nefsiyle mücadele ediyor. Diyor ki gene beni kandırdın. Gene bana bu sabah namazını kaçırttırdın. Gene bana şu günahı işlettirdin. Sen ne kötüsün be. Senin elinden ne zaman kurtulacağım ben ya. Rabbim sen bana güç kuvvet ver. Şu nefsimi yeniyim filan. Nefsinin düşmanı. Düşman olduğunu anladı. Nefisle mücadele ediyor mu? Nefis kuvvetli bu zayıf. Küçük yere vuruyor. Küt yere vuruyor, yatırıyor bunu daima. Bu her seferinde ah gene nefseye yenildim, ev ah, yine gene oldum, gene günahı işledim, gene hatayı yaptım filan diye nefsine levme diyor. Kendisini kınıyor, çok kusurluyum, çok hatalıyım, pür hatayım, günahlara batmışım benim halim ne olacak diye. işte bu nefsi levme bu hale geliyor. İlk önce nefisle bir mücadele başlıyor ve o mücadelede yenildikçe kişi kendi kendisini kınıyor, kendi kendisine kızıyor. Yani ne biçim, ne zaman kuvvetleneceğim falan. sonra bu levvamilik halinde de tabi devam ediyor, Yeni, mücadele bu yolda, bu mektepte devam ediyor. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, yedinci sınıf gidecek tabi, sonra nefsi mülheme, bu isimler nereden geliyor? Tabi Kur'an-ı Kerim'den geliyor, Kur'an-ı Kerim'i incelemişler, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden çıkıyor, terminoloji, tabirler oradan geliyor. mülheme. Niye mülheme değil de mülheme? Mülheme ismi fail sicadır. İlham edici demek. İlham edici değil, mülheme ilham edici. Fe enheme fucureha ve takvaha ayeti kerimesinde anlıyorlar ki müfessirler Kur'an kelime okuyanlar nefise Allah fucurunu ve takvasını ilham ediyor. Yani fıskı fucur, günah, yasaklar, haramlar efendim, takva, yani günahlardan sakınma hali vesaire ilhamat geliyor, doğruyu anlayabiliyor. Eğri, burası eğri, burası doğru. İşte ismi meful sigasıyla olacak. Doğrusu budur. Yani bilmeyenler tabirleri, nefsi mülheme diyorlar. Doğrusu nedir? Nefsi mülheme. Fe <fücura> elheme ha, fücure ha. Elheme ha, fiilinin ha, yani elhemen nefse, şey olduğu için, mefhul olduğu için, nefsi mülheme. Ondan sonra Nefs-i mülheme, kendisine ilhamlar gelen, gerçekleri anlayabilen, manevi bir takım ışıklar ve nurlar ve güçler ve kuvvetler ve teyizler gelen insan, ondan sonra nefs-i mutme inne. Ya eyyetühen nefsül mutme inne. ayet kelimesi kerimesi, ismin kaynağı o ayet-i kerime. Mutme inne ne demek? Karar tutmuş, istikrar bulmuş demek. Artık nefis, levamelikten geçmiş, Mevradelikten geçmiş, devamlılıktan geçmiş, ilhamlar, feyizler gele gele oturmuş sağlam bir şey. Ne şeytan'a uyuyor, ne öyle arzulara kapılıyor, ne heveslere kapılıyor. Kale gibi sağlam, yemin gibi dümdüz yolunda gidiyor. İşte nefsi mutmainne. Yani manevi güzel makamların ilki mutmainne makamı diyorlar. Çünkü ya ey teenni nefsi'l mutmainne erci ila rabbike radiyatanlar cennetlik olduğu anlaşılıyor bu ayet kelimelerden. Cennetlik olmanın ilk şartı işte nefsi mutmeyin ne halde getirmek. Yani çalkalan, dalgalanan, bir yenilen, bir yenen, bir öfteyen, bir kızan bu halden geçecek, istikrarlı, sağlam, sabaz alan bir Müslüman olacak. Bundan sonraki söz, bunu bitireceğiz? Çünkü sözü fazla uzatmamak arzumuz. Yine senedi var sözün, efendim. Hadis-i Muhammed bin Said'in Kharezmi. Kharezmi Bu Muhammed bin Said el-Kharezmi Zunnun Hazretlerinin şöyle dediğini işitmiş. Vesui ile anil muhabbeti. kendisine muhabbet nedir diye soru sorulduğu zaman şöyle cevap verdiğini duymuş. Kim bu Kharezmi? Bu Kharezmi'yi hareke olarak ötüre koymuş. Ho rezmi Huva, Rezmi gibi yazıyor. Araplar bunu bilmez. Farsça bir kelimedir bu. Onun için nasıl hareket, hareket koyacağını da bilemez tabi bu neşreden müellif. Şimdi Farsça'da bir bir başka çeşit hı harfi vardır. Yani noktalı H ya hı diyoruz ya biz. Bu hı harfi Farsça'da bir başka çeşit hı da vardır. Yani bizde bir c var, bir ç var. Onun gibi. Onlarda bir hı var, bir de bir başka çeşit hı var. O başka çeşit hıyı belirtmek için onun arkasına vav harfi eklerler. Huva gibi yazılır ama vav okunmaz. Bu vava okunmayan vav derler, vava vesmiye derler. Hiç yok, yokmuş gibi düşüneceksiniz. Yalnız bu hı harfi böyle dudak yuvarlak çıkar. ha diye çıkar. Tabii e, İranlılara mahsus, onların bir bölgesine mahsus bir telaffuz şekli. Biz onu yapamayız yani. Mesela bir Diyarbakır'lı benim konuşmasını şık diye anlıyoruz. Bir Karadenizliğin gelgel dediğini hemen anlıyoruz. Yani Karadenizli mi, İspirlimi gelmişsinse bilmem ne filan dedi mi Erzurumlu mu hemen anlıyoruz. Tabii o da bir İranlılara ait, Farslara ait bir şey. Bu ha hareketi üstündür ama Hı harfi, yuvarlak hı olduğu için, yuvarlak telaffuz edilen hı olduğu için vav konulmuştur. Vav okunmaz, Kharezmidir bu. Harezmi ama harezmi okunur. Aynı, aynı harf hoca kelimesinde de vardır. Hace, Hace. Yani hareketi üstündür ama dudak yuvarlak şey yaparak çıkar. Onun için biz onu hoca haline getirmişiz. Bunu horezm haline getirmişiz. Bilmem Kayseri'de han hatun şeyi var. Hankar e, kelimesi var. Efendim hor kelimesi var. Har yazar aslında. Hor diyoruz. Hor hakir olmak filan maalesef. Birkaç kelimede vardır bu. Harezmi, harezmi şeydir. Hazer denizinin doğu kıyılarına verilen isimdir. O bölgeden olan bu alim zinin hazretlerini duymuş. Buradan şunu da anlıyoruz ki İslam alemi bir bütün ne kadar hoş bir şey düşünebiliyor musunuz? Yani adam Buhara'dan kalkıyor, Mısır'a gidiyor. Oradaki Arifzat'la konuşuyor. Medine'ye geliyor, Mekke'ye mükerremeye geliyor, kalıyor. Yemen'e iniyor, oradaki alimlerle konuşuyor. Efendim, şurada biraz ileride bir şahs gelecek. Tarsusluymuş. ben yani bizim memleketten. Tarsus'a yerleşmiş. Kimisi Tarsus'ta, kimisi Antakya'da, kimisi Maraş'ta, kimisi efendim bilmem Urfa'da filan. Ama diğer diğer dolaşabiliyorlar. Çünkü her taraf İslam belediyesi. Hangi alimi nerede duymuşlarsa gidiyor onun yanına. Yani bu Harezm'li, yani şimdiki Özbekistan veyahut Türkmenistan. Türkmenistanlı ama Mısırlı Zünnün Hazretlerini duymuş. Demek ki gitmiş oraya tahsile. Yani bizim çocuklarımızı tahsil görsün diye Kahire'ye efendim bilmem e, Mekke'yi mükemmelmeye falan gönderdiğimiz gibi bu şahıs duymuş ki şöyle diyor muhabbet nedir diye sorulduğu zaman zünnunun şöyle cevap verdiğini efendim duymuş En entuhibbe ma ehebballah muhabbet muhabbet nedir yani bu da tasavvufta çeşit çeşit terimler dolaşıyor ortada efendim marifet kelimesi dolaşıyor İrfan kelimesi dolaşıyor... ...arif kelimesi dolaşıyor... ...mahabbet kelimesi dolaşıyor... ...aşık kelimesi, mühip kelimesi dolaşıyor... ...efendim bilmem... ...zahit kelimesi dolaşıyor... ...tarikat kelimesi... ...terminolojisi var yani... Her, ...her ilmin çeşitli tabirleri var... ...şöyle söyleyelim ki... ...bir araba tamircisi... ...mesela diyor ki... ...lokmayı getir diyor... ...sen şimdi buna hamurdan yapılmış... ...efendim fırında pişmiş... ...lokma tatlısını götürebilir misin... Hayır. Onun lokma dediği bir başka çeşit vidayı sökme şeyi yani. Terminolojisi öyle. Lokma. İngiliz anahtarını getir diyor. Kurbağacı getir diyor. Yani şimdi gidecek suyun içinden bir kurbağa mı yakalayacak? Hayır. Şöyle ağzı kurbağaya benzediği için e, o ismi almış olan bir alet demek. İşte tasavvufun da termi, terminolojisi var. Yani tabiratı var. Sormuşlar muhabbet nedir? Mahabetullah. Filanca adam, muhabbet ehlinden filan deniliyor. Nedir? Yani muhabbet sevmek demek biliyor. Herkes biliyor. Soran da biliyor, sorulan da biliyor ama nasıl tarif edersin, nasıl bir haldir bu? Hali soruyor. Kelimeyi sormuyor, lügatı açar. Herkes lügattan anlar. Hali soruyor. Mühip olan insan, yani Allah aşıkı olan bir insan. Allah aşıklısı olan, efendim aşıkı sadık olan bir insan Nasıl olur demek istiyor, muhabbet nedir diye sorduğu bu. Bunu söyleyeceğiz, sözümüzü bitireceğiz. En <gülüyor> ve mahabballah, Allah'ın sevdiğini sevmektir. Senin Allah'ın sevdiği şeyi sevmendir. Sen muhabbetten mi bahsediyorsun? Allah'ın sevdiğini sevmendir. Allah neyi seviyor? E, cihadı seviyor. Allah, kendi yolunda cihat edilmesini. E, cihatta <gülüyor> yaralanmak var. Uykusuz kalmak var, hapse düşmek var, işkenceye uğramak var, öldürülmek var. Sevebiliyor musun? E Allah oruçluyu seviyor. E orada aç kalmak var. E Allah efendim sabretmeyi seviyor. Yani sabretmek yerine sabır olmasa da, kavuşma olsa da her şeyi yesek, içsek daha iyi değil mi? Sabrı sevebiliyor musun? Allah'ın sevdiklerini sevebilmendir. Muhabbet bu. Ben Allah'ı seviyorum. Muhabbet ehliyim, ehli aşkım, ehli muhabbetim. Dur bakalım. Şu sıfatlar varsa sende öylesin yoksa şunun hazretlerine göre değilsin. En tuhib ve ma habballah. Allah'ın sevdiğini sevmendir ve tubghi ma abga Allah'ın kızına kızmandır. Allah kafiri sevmiyor. Sen kafiri niye seviyorsun? Allah yıldaşını sevmez. Kafirlere benzemeyi sevmez. Sen niye onu yaparsın? Çamaşırını kafirler gibi niye süslersin? Dükkanının vitrinini niye süslersin? Sevmez Allah. Kafirleri sevmez, kafirlere benzeyeni de sevmez. Kafirler gibi olmayın diye emirler var. Allah'ın kızlığına kızma. İçki içiyor adam, sarhoş diyor. Ya, tamam, işiyi de sevmezsin, sarhoş olmayı da sevmezsin, sarhoş olanı da acırsın, kurtarma kurtarmaya çalışırsın. Allah yalanı sevmez. Sen de yalan söylemeyeceksin, yalanı sevmeyeceksin, yalancıyı sevmeyeceksin Efendim, başkası istismar etmeyi sevmez gösterişi sevmez, zirya'yı sevmez e bizim işimiz gücümüz süslenmek, taranmak gösteriş, fiyaka, hava herkesin şeyi bu demek ki ölçü veriyor Allah'ın sevdiğini sevmendir Allah'ın kızdığına kızmandır ve tef'alel hayre küllehu tamamen hayır işlemendir bütün hayırları işlemendir, hayır olan işleri işlemendir yaptığın işler hayır olacak hayır olarak neyi duydu duyduysan onu yapacaksın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e birisi gelmiş, rüya gördüm. Efendim, ben secde ettim, arkamda ağaç vardı, o da secde etti, şu tesbihatı söyledi deyince, rüya anlatıyor Peygamber Efendimiz'e. Efendimiz bir secde ayeti okumuş, secde ayeti okuyunca secde etmek lazım. Ondan sonra secdeye kapanmış, o rüyada o arkadaşın, o sahabinin söylediği tesbihati orada te şey yapmış. Yani çünkü şey, hayır güzel olduğunu anladı. Efendimiz, yani benim ihval, e, ashabımdan birisi görmüş. Ben peygamberim, ona uyman demedi. Güzel olduğu için rüyanın salih rüya olmasından, Rahmani rüya olmasından dolayı o rüyada o ağacın yaptığı tesbih aynen o da hemen tesbih etti. Ve terfada küllema yeşgalü anillah da yerfada şey yapmak demek. Reddetmek, kabul etmemek demek. Ve Terfada kullema yeşvelu anillah. Allah'tan, Allah'la meşgul olmaktan seni alıkoyan ne varsa onların hepsini reddetmek. İstemiyorum bunlar diye onlardan uzaklaşmak, onları kabul etmemek, reddetmek. Allah'ı sevmek bu. Seni Allah'tan ne alıkoyuyor? Çalgı mı, eğlence mi, keyif mi, iş mi, güç mü? Yani ne seni Allah'ın Allah Allah'la Allah meşgul olmaktan alıkoyuyorsa Onların hepsini itmek, reddetmek. Ve ellâ tekâfe fillâhi Burada şeddeli olacak, elâ değil. Ve ellâ tekâfe fillâhi Allah yolunda kınayanın, kınamasından korkmamak. Sevgi budur. Kınayan kınasın, beğenmeyen beğenmesin. Ben Allah'ın istediği işi şöyle yaparım. İşte bak Allah muhabbetiyle dolu insan yapacağı iş. atfi atfillil <gülüyor> mü'minîn. Böyle olacak. Bir daha özetleyelim. Allah'ın sevdiğini sevmek, kızdığına kızmak, tamamen hayırları yapmak ve Allah'tan meşgul eden ne varsa önünde onların hepsini reddetmek ve kınayanın kınamasına Allah yolunda hiç aldırmadan, efendim korkmadan yapması gereken vazifeleri yapmakta tereddüt etmemek. مَاَلْعَطْفِلِّ <gülüyor> müminin Müminlere şefkatle beraber. Müminlere şefkatli olacak. Müşfik olacak. Merhametli olacak, sevecek. Bu, bu mümin diyecek. Neden? Allah müminleri sevdiği için onlara onlara karşı içinde atf yani şefkat olacak, sevgi olacak. Vel ve vel gızeti alel kafirin. Yani ma'al atf müminin ve ma'al gızeti alel kafirin. Kafirlere karşı da galiz yani şiddetli olacak. öyle sert olacak. Müminlere müşfik eşittâ-u alel küfem ve u beynahım tarifinden almış demek bu sözünü mübarek sünnün hazretleri. Efendim müminlere yumuşak, kafirlere sert olacak. Yapabiliyor muyuz? Tamamen tersini yapıyor millet. Turistlere karşı öyle yumuşak davranıyor ki pabucun altını yalayacak neredeyse. Mümin kardeşine karşı olanca sertliğiyle sert. Otur kalk, çekil, git bilmem ne. Yani hiçbir sevgi şeyi yok. Tamamen ters. Vettiba <gülüyor> ey Ma ittibai Resulullah demek yani Resulullah'a ittiba ederek müminleri severek kafirlere sert tavır takınarak efendim sallallahu aleyhi ve selleme fiddin yani dini konuda Resulullah'a ittiba ederek gitmektir şimdi muhabbet nedir diye sordular muhabbetin sahibi olan bir insanın nasıl davranması gerektiğini anlatarak onu şey yaptı bize yani seven insan böyle yapar başkasını yapamaz açıkçası yapıyorsa sevgisi sahtedir efendim veyahut efendim gerçek e, mühip değildir veyahut paradır iddiacıdır demek yani bir daha okuyalım muhabbet nedir muhabbet Allah'ı Allah için sev Allah'ın sevdiğini sevmektir sevmendir Allah'ın kızdığına kızmandır tamamen hayırı işlemendir ve e, Allah'tan meşgul eden her şeyi reddetmendir Allah yolunda bir kınayanın kınamasından asla korkmamaktır. Müminlere şefkat göstererek, kafirlere şiddet göstererek, dini konuda Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Selleme tam ittiba ederek yaşamaktır. Muhabbetli. Yani insan muhabbet e, muhabbet sözü ne demek yani Allah Allah aşıkı bir insan. Bu ne demek? Allah onu seviyordu onda. Allah sevmeden bir insan Allah aşıkı olamaz. Önce Allah sevecek, ondan sonra kişi Allah'a aşık olabilir. Yani kendi kendine Allah'a aşık olamaz bir insan. Allah sevdikten sonra olur. Aşk odu evvel düşer maşuka andan aşuka, şem a gö. bak kim şem'i gör kim yanmadan yandırmadı pervani. Önce Allah sever bir kulu, ondan sonra kulda muhabbetullah hasıl olur. Onun için aşık ve sadık olan bir insan Allah'ın sevgili kulu demek o o sevgili kulun sıfatlarını söylemiş oluyor. Allah Allah'ın sevdiğini sever, kızdığına kızar. Tamamen hayır işlerini yapar, hayır olan işleri yapar. Allah'tan meşgul eden her şeyden uzak durur. Ben filancaya gitmem, falanca işi yapam, o gidince cuma yıklamıyorum, işimi yapamıyorum, bilmem, bilmem ne. Allah'tan alıkoyan her şeyden uzak durur. Efendim, Allah yolunda kınayanın, bir kınayanın kınamasına hiç aldırmaz, asla aldırmaz. Müminleri şefkatle efendim, severek şey yapan, kafirlere sert, cesur, kahraman ve tamamen dini konularda Resulullah'a tabi olur. Görüyor musunuz bu tasavvufu? Görüyor musunuz Hakiki Sofi'yi? Görüyor musunuz Aşık-ı Sadık'ı nasıl tarif ediyor? Görüyor musunuz tasavvufun aslı esası neymiş? Zünnün hazretlerinden yani ta peygamberimize yakın asırlardan. Biz 1400 küsürdeyiz. O 200 küsürde yani efendim 12 asır bizden öncedeki o devrin mübarek insanların halleri. allah Teala hazretleri bizi de peygamber Efendimiz'e en güzel tarzda ittiba edenlerden Kur'an-ı Kerim yolunda yürüyenlerden, Allah yolunda kınayanın kınamasını aldırmadan yapması gereken işi yapanlardan Allah'ın sevdiğini sevenlerden, Allah'ın kızlarına kızanlardan, âşık-ı sadıklardan efendim, nefsini yenmiş, nefsini düşman olduğunu anlayıp da düşman belleyip de ona göre kendisini kurtarmış kimselerden eylesin. Sevdiği kulu eylesin. Bütün güzel hallere rağmen marifetullah iddiasında bulunmayan efendim, zahitliği kendisine meslek edilip de etrafa zahidlik satmayan Efendim böyle e, ibadet ehliyim vesaire filan diye kendisine öyle gösterip de onunla meşgul gösterip de şöhret ve riya belalarına bulaşanlardan etmesin, bulaşmayanlardan eylesin. Bir hürmeti Esma-i Hüsna ve bir hürmeti Habibi'l-Mustafa ve bir hürmeti Esraru Sureti Fatiha. Aşağı yukarı yedi buçukta başladık. Dokuzu dokuz geçiyor. Yani bir buçuk saati biraz geçti. Bu da, bu da belki fazla ama üç tane sözünü açıklamış olduk. Belki bu kadar. Belki bundan on dakika daha az, yirmi dakika daha az olur. Önümüzdeki derslerde sağ olur da yine karşılaşırsak, karşı karşıya gelirsek, yastılamazını burada kılmaya çalışalım kıldıktan sonra eğer bu kadar geç kalmak da arkadaşlarımıza geç kalmak gibi geliyorsa, hemen dersi yap şey yaparız, bunu okuruz. Ondan sonra zikre oturulur. Veyahut bugün yaptığımız gibi namazdan sonra hadni haceganı yapar. Ondan sonra kitabımızı okuruz. Allah hepinizden razı olsun. İki canın hayırına erdiyesin. Cennetiyle cemaliyle müşerif edesin.